Économie écologique. ...Kelin Cengiz, Barış Gencer Baykan, Mahir Ilgaz ve Serkan Ocak. 94.9 Açık Radyo'dasınız. Ekonomi Ekoloji Programı'ndan merhaba. Ee, yaz bütün sıcaklığıyla, nemiyle, ağırlığıyla üstümüzdeyken... E, ...çevre gündemi, ekoloji gündemi, e, iklim gündemi... E, ...yoğun bir şekilde tahribatlar, mücadeleler devam ediyor. E, demiştik medyaya yansıyan birçok çevre gündemi var... E, Bugün özellikle bir yıl dönümü Nagasaki'ye atılan yıl bomb, atom bombasının yıl dönümü e, nükleer karşıtı platform İstanbul'da e, bugün 18.30'dan itibaren Beşiktaş Kartal heykel önünde e, bugünü e, ve nükleer bomb bugünü anacak, e, yaşamını kaybedenleri anacak ve çeşitli etkinlikler düzenleyecek. E, meclise yansıyan... Çeviri konusu hükümetin iki aydır kurulamamasına rağmen pardon aşkım, müsvedir rağmen özellikle soru önergeleriyle meclise yansıyan konular var. Yeşil yol konusu, nükleer konusu. Bunda milletvekilleri, özellikle muhalefet milletvekilleri gündeme getiriyorlar ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne araştırma önergeleri, soru önergeleri veriyorlar. GDO konusu, genetiği değiştirmiş organizmalar konusu e, sık sık programımıza yer verdiğimiz e, favori konularımızdan biri. Bunda da geçtiğimiz e, Temmuz 15 tarihinde Biyogüvenlik Güvenlik Kurulu daha önce, tam 3 yıl önce reddettiği e, 3 tane mısır ürünü, 2 de soy ürünü e, onay verdi. Yani bunların hayvanın ürünün yemle beslenmesine. E, i̇thal edilen bu yemlerin beslenmesine e, izin verdi. Mahir geldi şu anda da. Evet Pelin'le e, Serkan bugün yok. Bugün Mahir ve ben e, sizler beraber, beraber olacağız. E, Mahir ben nüklerden başladım. E, Akvi ile devam ettim. GD olu ürünlere izin verildi. Bu arada yine sosyal medyada e, rastladığım e, bir şirketin kampanyası var. Bize soru sorun ve sizlere müşteri yani tüketicileri aydınlatalım diye... Orada e, bu şirketin ürünlerinin e, hayvan yemlerinde, beslediği hayvan yemlerinde, tavuklarında %20 oranında e, GDO'lu yem kullandığına dair de bir ibare vardı. Bu da sanıyorum önümüzdeki günlerde üzerine gidilecek e, konulardan biri. Ne konuda aydınlatılacakmış ee, Peki, kamuoyu? Kamuoyu üstüne gidecek diye düşünüyorum bu konuda. Yani işte buradaki... E, Kedi yolu yemlerle beslenen hayvanların ve ondan sonra buradan üretilen ürünlerin bize nasıl ulaştığı, bunun işte yasal prosedürleri e, konusunda elbet bir açıklama daha derin bir açıklama şirketler genelde beklenilecek. Biz de şu an e, biraz da belki pişsin bu konu yine gündemimize alırız. Yeşil yolda e, direniş devam ediyor. Aynı zamanda yeşil yola direnenlere e, çeşitli yaptırımlar. ...gelmiş. on birkaç gündür yine medyada görüyoruz insanların Bunun yeşil yol konusunda benim bazı sorularım var ya yani. evet. yani sen bitir tabii de ondan evet. sonra üstünden gider açalım bir e, yeşil yol neden yeşil yol ismi yani vadilerden geçtiği için ama tabii yeşil yol oradakiler yeşil yol buna Kesinlikle <gülüyor> demez abi. Yani çünkü şu anda mevcut olarak o bari, yani o ıı, yaylılar arasında zaten ulaşım mevcut. Evet ya kup okumuş oldu avukat. Bize bağladık <gülüyor> bu durumu anlatmıştı. İşte yol, zaten onlar, yollar var yani. Bir ihtiyaç e, söz konusu değil de orada yapılaşmayı açmak. <gülüyor> i̇şte 26 küsür küsur tane pardon 38 büyük otel düşünülüyor. E, bundan arkasından da işte yöre halkının korkusu buradaki işte e, yapılaşmaya açılması, madenlere açılması. Buranın yani, yani o da el değmemiş şeyin. Ee, sanayi diyemeyiz, karadeniz pek sanayi değil ama madencilik özellikle arkasından gelecek diye korkuyorlar. Önce yapılaşma, önce turizm diye başlayıp arkasından e, bu elde topraklara, ovaları, yaylara, vadilere e, madencilik şirketlerinin işletmecilerinin gelmesine korkuyorlar. Evet, yani bir nevi yeşil badana çalışması, evet. yeşil yol. Bir de, de mavi denisi. yol varmış galiba, bilmiyorum. O deniz kıyısından mı geçiyor? Mor yol, bir, iki, iki yol daha varmış şeyde renkli şeyleri. E... Renk, Renk kodları. İyi. Soy kodu gibi renk kodları var. Ee, i̇şte az önce söylemeye çalışıyordum. Karşı çıkanlara yaptırımlar var. Ee, pansiyonları kapatılmış. 23 yıldır e, çalışan. E, ruhsat alamadığından ama nedense şimdi bu e, valiye ve bu yeşilyola karşı protestora katılanların pansiyonları e, kapatılıyor. Bir günde Onur Erem'in haberinden burada duyurmuş olalım. E, bu bu gibi şeyler, e, olaylar aslında e, analist biz, e, bir analistle konuşuyorduk bu konuyu da devletlerin örgütlenmesiyle ilgili e, mafyatik örgütlenmeler olarak nitelendiriyordu bunu. Şöyle, e, her şeyden önce e, zaten e, izin vesaire o gibi şeyler e, bir şekilde alınması ya e, zor ya çok bürokratik halleri getiriliyor. Hani doğru kan kuralına uygun olanlar e, dolayısıyla e, devlet işte e, göz yumarak videonun bir, bir tehdit Yine unsuru bir, olarak da evet, bazen şey evet. yapıyor yani Heh. daha sonra ise ise e, aynı zamanda bir tehdit unsuru yani işte nasıl mafyetik bir e, borcunuz olur ya. ...konuşulmaz, kağıt üstünde evet. değildir. İşte benzer şekilde bir tehdit... Günü, günü geldiğinde... Evet. ...günü e, geldiğinde tahsil, tahsil ediliyor, ediliyor şeklinde. Ee, işte hukuk devleti olamamanın aslında bunlarda ...bir nevi çıban başlığı yine. Evet. Diğer bu konuda benim ilginç çeken... E, ...yani yurttaşa yaptırımlar çok alıştı. İşte yine haberde e, görüyoruz. E, bir balık tutma... İçin ceza kesiliyor. Bin lira. Milli Park'ta balık tutulur. İçin bin lira ceza kesiliyor ama oraya maden giriyor, şirketler giriyor, işte HES şirketlere giriyor, inşaat şirketleri gidiyor. Hiç onlara herhangi bir yaptırım yapılmıyor. Yani yurttaş'ın üzerinde bir demokrasi kılıcı gibi bu şeyler, <gülüyor> cezalar kullanılıyor. Sen dediğin gibi mafyatik tabirlerle, e, hareketlerle. E, ama işte derler ya, büyük şey yaparsanız onda ceza, ceza sıkılma çok muhtemel. Küçük olan daha çok cezalandırılıyor. Aynen. Ve e, bu şekilde de aslında yozlaşma daha fazla teşvik ediliyor. Büyük yapmak evet. teşvik ediliyor olayı. Bizim e, ilk gençliğimiz mi diyeyim bir şey vardır hatırlarsın. Baklava e, çalma Hı, evet. olayı. 16 evet. kaç yıl diyeyim, 16 yılında, 8 yılında bir ba, çocuk baklava çaldı. bir evet. e, baklava çaldığı için evet. hapis cezası. Yani çocuk. Evet. Yani ekmek çalanlar, baklava çalanlar büyük hapis cezasını. Şey, hatta hiç hatırlamıyorum. İki jandarma arasında elleri tutuklu olarak ya, e, fotoğraf fotoğrafları vardı, vardı. Ya, vardı. götürülürken. Ee, şimdi Serkan'a birazdan bağlanacağız. Ee, ben telefonunu e, şeyde varsa Celat'ın da varsa ve ona varsa. E, yasada da bugün konuşmak istiyorduk konuklarımızla. Ama Serkan'la konuşacağız. Bu ee, da aslında bahset konu az önce konuştuğumuz şeylerin bir başka örneği. Hani yasada e, son derece önemli tarihi açıdan ee, ve şu anda tüm e, düz edilmişti evet. oradaki. E, nasıl diyelim? Geçmiş. Bir de yani o geçmiş belki meşrulaştırma aracı da kullanıyor. Bir, i̇lk önce ismi değiş ismi değişmiştik değil mi? Özgürlükler ve şey demokrasi özgürlükler adası gibi bir şey yapılmaya çalışıldı bilmiyorum geçmişten şeyden. Evet, ee, büyük bir şey de konuşulmuştu. İlginç şeyler oldu. Ondan sonra İlişimler. aslında bir turizm e, adası nasıl yapılacak sonrası şey. Yani hem arkeolojik e, buluntuların olduğu hem de tarihsel olarak bir simgesel bir önemli olduğu ada, e, ne bileyim spor kompleksleriyle, turizm kompleksleriyle e, yapılaşmaya açılıyor. Aynen öyle ee, ve hakikaten şu anda ismi gibi yassı hale getirilmiş durumda. Fotoğraflar, F evet. gelen fotoğraflar. Platy, Platy mi şey, yassı? Evet. Şey, Platy, evet. düz yassı adı da. Evet, e, bakalım telefon bağlantımız e, hazır mı? Sanıyorum birazdan hazır olacak Serkan'la bağlantımız. Bir de tabii şey, sen program başında bahsettiğimi bilmiyorum, uluslararası bir mesele vardı. Bu aslan <gülüyor> e, sesinin avlanması meselesi. Evet, seni, meselesi. seni bekliyorum. <gülüyor> e, o da çok ilginç aslında. E, yani Psikolojik boyutu falan da olan bir şey. E, çok ilginç, yani böyle işte ciddi bir... E, Turizm var. E, işte zengin ülkelerin, e, zengin vatandaşları e, çok ciddi meblağları e, ödeyerek e, hayvan öldürmeye gidiyorlar başka ülkelere ve yani bu öldürdükleri hayvanlar da çoğu zaman nesli e, tüketmeye yüz tutmuştuk. Evet, yani Değil ve mi? aynı zamanda da hani belli bir milli parklar içinde e, falan yaşayan hayvanlar. E, bununla ilgili de epey büyük bir skandal olmuştu. Belki zamanımız karası programın Hı. sonunda bahsederiz ama şimdi sanıyorum Serkan attığımızda. Serkan merhabalar. Merhaba iyi yayınlar. Sağ teşekkür, teşekkür ederiz. Ee, biraz çevre gündeminden konuştuk nükleerden, e, GDO'dan, Yeşil Yoldan konuştuk. Ee, Nesli tükenmekte olan hayvanların tu alt turizmine konu olmasından e, bahsetti mahir. Şimdi senle biraz e, kısaca yasaladaki yapılaşmayı ha. ele alalım diyoruz. Evet, şimdi Yassada neden gündeme geldi? Önce onu bir e, söyleyelim. E, hatırlanacağı gibi ile ilgili Yassada ve Sivriada aslında ikisinden de bahsetmek lazım. E, son dönemde bazı milletvekilleri ve meslek odaları Yassada ve Sivriada'ya e, neler olup bittiğini inceleme, e, tespit etme e, oraya bir ziyaretinde bulundu. E, durum tespiti yapmak için gittiler adaya. Bir heyet gitti. Ondan sonra da gündeme geldi. Ne olduğunu çünkü bilmiyorduk. Daha önce gidilemiyor mu? Daha önce bir yasak mı vardı? Yoksa böyle bir şey hatırlıyorum sanki. Şimdi yaslardır ve ile ilgili bir planlar çıkarıldı. Koruma statüsü vardı. O koruma statüsü kaldırıldı. Mayıs ayında hatırlanacağı gibi bir açılış yapılmıştı. Yani inşaat. Hatta Başbakan Ahmet Davutoğlu gitmişti Mayıs evet. 2015'te. Orada gitti. İnşaat çalışmalarının tarafını vermişti. O ilk dozerler girmişti. Biz o zaman sadece o fotoğrafı biliyoruz. Bir tane bir dozaya girmişti. O günden bugüne acaba neler yapıldı? Arada geçen üç dört ayda neler oldu? Bunu bilmiyorduk ee, ve ilk yani öğrenmez olaydık gerçekten dümdüz edilmiş adı. Şimdi resmin bütününe bakmak lazım aslında. Ee, o adalar bildiğiniz gibi yani çok önemli bir tarihe sahip, ee, sız uzun bir süredir. Koruma kullanma hep bizim kullandığımız bir kelime. Elbette bir şekilde kullanılabilir ee, ama bizim oraya ilgili inşaat yaparken ilk yaptığımız şey e, mevcut adanın koruma statüsünü kaldırmak. Çünkü inşaat yapabilmek için buna ihtiyaç vardı ve koruma statüsü kaldırıldı. Dolayısıyla daha bu kavramı daha ilk startını verdiğimiz anda koruma kullanmanın korumasını direkt kaldırmış oluyoruz. Ne yapılacak oraya? Ee, Yastadanın Adı değiştirilmişti, demokrasi ve özgürlükler adası olmuştu. Evet, ben de adım. ismi ismini hatırlamamıştım. Evet, evet. evet. şimdi bu bu adalarda ne yapılacak? Kongre ve turizm alanları kurulmak isteniyor. Şimdi öyle afaki bir şey ki, belki gerçekten yapılabilir ama e, hep hep şunu söylüyorum, bu program aracılığıyla da hep şunu söyledik. Geçmişte neler yapıldığı, neler yapılacağının göstergesi olduğu için bir güven sorunumuz var. Güvenmiyoruz, yani koru koruyacağına inanmıyoruz. Nitekim de öyle oldu. En büyük kaygıyı da arkeologlar yaşıyor burada. Çünkü geçmişte orada Bizans yaşadı. E, tarihte birçok medeniyetler yaşadı. Şu anda orada dinamiklerle, iş makineleriyle ada dümdüz ediliyor. Hiçbir e, uzmanın var ya da yok bilmiyoruz. Hiçbir şey açıklanmıyor çünkü. Bir halinde. Orada çok uzakta. Adada bir çalışmalar yapıldı. İyi ki birkaç meslek odasından ve bazı milletvekilleri gitti. En azından ne halde olduğunu öğrendi. Sonuçta bu. Nereye varacak bilmiyoruz tabii. Neler yapılacak. Turizm alanı dediğinde. Acaba e, hangi oraya, kime, ne peşkesinden çekeceğini bilmiyoruz. Hepimizin aklında bu soru var. Yani adalar savunması burada çok önemli e, bir role sahip. Sürekli e, adayı gündeme getirmeye evet. çalışıyor. Zaten biraz da onların gir girişimiydi. Yani onların tek istediği var. Bırakın ıssız kalsın. Çünkü yapıldığında ne olacağını görüyoruz. Yani bütün Kuzey Ormanları'nın durumunu biliyoruz. Ne hale geldi. Yani orman kalmayacak yakında bu inşaat çalışmaları devam ettikçe. Orada da zaten üç beş tane adamımız var yani Ege'de iki üç tane adamımız var burada da trans trans var. Bırakın bazıları hakikaten ıssız kalsın olduğu gibi kalsın. Neden ne gerek var? Kongre merkezine mi ihtiyaç var? E, turizm alanına mı ihtiyacımız var? İfacık adada bunun ne işi var? Yani i̇nsanlar kendileri bunu sormaktan alıkoyamıyor. E, bunu soranlar zaten dikkat hani edeceğiz. Biz çok bu konuyu sadece takip edenleriz. Biz bir uzmanı değiliz, arkeologlar değiliz ama e, onların açıkçası e, savunduğu tek şey. Bu, yani bırakın siz kalsın diyor. Ee, biz de onlara katılmaktan başka bir şey düşünemiyoruz. Evet, yani burada farklı paydaşların da devreye girmesi gerekiyor. Yani arkeologlar gibi, e, odalar gibi, e, Adalar Belediyesi gibi değil mi? Bunların da bu süreçten bilgisi olması lazım. vallahi zamanda... uzun, uzun bir süredir meslek odalarının da sesi kısıldığı bırakın meslek odalarını yani bu işleri hep yargıyla hallediyor. Yargının bir de sesi kısıldı. Yani bugün Karadeniz'de yani spesifik örnekleri aslında biliyoruz ama yani böyle bir açıklamamakta fayda var yani. O hakimlerin yürütme durdurma kararı veren hakimlerin başına neler geldiği ne biliyoruz? Siz biraz önce bahsettiğiniz Yeşilyol'la ilgili bir ilk şeyle ilgili bir yürütmeyi durdurma verildi. İlk inşaatta bir oh çekildi ama o hakim şu anda olduğu yerde değil. O, o karar veren hakim yetkilendirilmişti. Yetkisi elinden alındı başka bir yerde şu an. Yani böyle bir şeyle karşı karşıya. Dolayısıyla herkes elbette uğraşıyor. Meslek odalara uğraşıyor. Ee, toplum topluma örgütleri, aktivistler, milletvekilleri uğraşıyor. Ama bir neticeye varamıyorsunuz. Çünkü karşılığında çok güçlü bir irade var. Bu yapılacak deniliyor. Bütün kolluk kuvvetlerini, her şey tüm idareyi arkasına almış. Ee, özel sektörü de arkasına almış. Sanimatlar veriliyor yapılacak ve yani, asker terminoloji gibi yap yapılacak deniliyor ve yapılıyor. Bunun önünde durulamıyor maalesef yani bunu e hep döndürüp çalış bu, bu programda ben gezi, gezi parkına gelirim. Hakikaten gezi bir kazanımdı. Şu ana kadar yani e ender durdurulan bu, buna bu güce karşı e dur denilen ender projelerden bir tanesi. Hala o da gündeme ara ara getirilmeye çalışıyor. Toplu, işte, işte, geçenlerde de bilesiz. Yine gündeme getirmeye evet. çalışıldı. Bu gidişatı dur demek lazım. Çünkü İstanbul özellikle İstanbul artık ekolojik sınırlarını doldurdu yani. Gineliyoruz hep gineleyeceğiz. Yani burası artık yaşanmaz bir hal almaya başladı. Yeşil yok. E, nefes alacağımız yer yok. İnsanlar her boşta yeni bir inşaat yapılıyor. Çünkü çok büyük bir rant var. Bu biliniyor yani. Çok büyük paralar. Yani bugün kentsel dönüşümden ne kast ediliyor? Kentsel dönüşümün adikensel dönüşüm yani rantsal bir dönüşüm bu. Herkes biliyor bunu. Etrafınıza bakın. Yani hak sahipleri de bunun tamamen rantının peşinde. Kimse şeyi düşünmüyor. Bunun aslında depreme, depreme karşı yapılan bir şeydi. Ama şu anda depremle alakalı bir şeyse o dayanıksız yapıların dönüştürülmesi ise o dayanıksız olduğu tespit edilen yerler, yerlerin dışında her yer yenileniyor. Bir de yani rantı en Rant. yüksek yerler yenileniyor. Deprem en riskli olduğu yerler değil evet. de haritalar örtüşmüyor yani deprem haritalarıyla kentsel evet, dönüşüm atılıyor. Yani para nerede yüksekse yani evet. nerede daha fazla rant getirecekse oradan başladı proje. Çünkü oradaki 3 katlı ev yıkılıp 5 kat yapılıyor. Oradaki kar çok daha yüksek. Hemen oradan başlandı. Yani Zeytinburnu'ndan başlamadı. Denizli'de evet. yani Zeytinburnu'nda orada görmüyoruz böyle bir önce hiç bir şey yapıldığını, kentsel dönüşüm yapıldığını. <gülüyor> Ee, Avrupa'ya baktığımız zaman, Amerika'ya baktığımız zaman özeniyoruz hep. Neden tek katlı bir kimlikleri var, şeylerin burada yok yani. Şimdi eskiden çok çarpık bir kentleşme vardı. Şu anda da bakıyorsunuz çok çarpık bir kentsel dönüşüm var. Her yerde yani alakasız birbirinden uyumsuz e birçoğu da Laz şey mimarisine sahip inşaatlar görüyoruz. Yine e anlamsız çarpık bir kentsel dön dönüşme halindeyiz yani neresinden snapshot'tasız düşün hangi projeye bakarsanız bakın adalara bakın eee üçüncü köprü, üçüncü havalimanı, Allah'tan karın İstanbul bu şu anda başlamadı ama inşallah da başlamaz. Yani tüm bunlara baktığımız zaman hepsinin altında hiçbir zaman koruma kullanma gibi bir şeyle karşılaşmıyoruz. Hep bir yeni yeni bir yeni bir rant alanı açılmasından bahsediyoruz. Yeah, ekonomisinin ayak durduğu en büyük sektör inşaat. İnşaatı çekin bugün ülkede sistem çöküşü ama bu inşaat da aynı zamanda yani çok müthiş bir ekonomik balon yaratıyor. Yani o balonda bir yerde patladığı zaman sistem bir de öyle çökecek. Şimdi bir de o tarafı var yani hani inşaat ekonomi götürüyor da diyemeyiz. Çünkü aynı zamanda çok büyük bir risk yaratıyor. Yani çıkarıyor ama indirebilir de. Yani. Çok ciddi bir şekilde çakabilir. Daha önce örneklerini de gördük bunun dünyada. İspanya'da özellikle. Evet. İki yıl önce bugün bir haber okuyorum Milliyet gazetesinden. Ee, dönemin Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar'a soruluyor. Yazıada turizm açılıyor. Bu konuda ne söylemek istersiniz? Eee Yazıada imar planında yapılaşma diye bir şey yok. Demokrasiye hançer vurulan Yazıada müze ve demokrasi adası olarak kalacaktır. Adnan Menderes ve arkadaşlarının hatıralarını incitecek yapılaşmaya izin vermeyiz. Ee, buraya bir müze yapılacak, kültür merkezi bir müze. Gece kalmak isteyenler de bir butik küçük bir butik otel yapılacak. Onun dışında Hiçbir şekilde otel yapılaşmaya izin vermeyeceğiz. İki sene önce dedin İki sene önce, Tam Temmuz 2013. E, ama zaten e, bu bahsettiğimiz yani Yassı Adana'nın e, Türkiye'deki Cumhuriyet tarihi açısından... ...önemi de hani çok böyle aman aman eski yüzyıllara dayanan bir şey değil. 50-60 yıldan evet. falan bahsediyoruz. E, hafızasızlığın işte bir diğer örneği olmuş. Evet. Ya ben hemen araya girip bir örnek vermek istiyorum. Evet. Şimdi ikinci köprü, üçüncü köprü haberlerini yaparken ben uzun süre Yerelidiklerde hep şuna rastlıyordum. Yani ikinci köprüyle ilgili ilk yapıldığında burası tamamen ulaşım odaklı, başka amaçlarla kullanılmayacak, havaan söylenmiş o dönemdeki idareciler tarafından. Bugün Sultanbeyli diye Anadolu'daki pek çok ilden daha büyük bir ilçemiz var. Buranın tek yani tamamen bir gece kondu modeliyle büyümüş, kurulmuş sonradan var olmuş bir yer tek sebebi ikinci köprü ve devamındaki hattı düşünün buralar e, tamamen yol gittiği yere medeniyet gidiyor bu tarihi bir gerçek e, şu anda üçüncü köprüyle de ilgili aynı şeyler söylendi benim konuştuğum idareciler hayır kesinlikle yapılaşmaya izin vermeyeceğiz e, bu örneği demin söylediğim ikinci köprü örneğini verdiğim zaman o zamanki şunu dediler o zamanki irade yani tam güçlü bir irade yokmuş biz şu anda çok güçlü bir iradeyiz buna kesinlikle izin vermeyeceğiz ben başka haberlerde yaptım. Gittim e, Zekilerköy'de özellikle oralardaki yeni projelere gidip bir bakın. Bakanlar vardı Bu programı dinleyenler kesin buna tanıptırlar. E, oradaki projeler şöyle satılıyor. Üçüncü köprüye şu kadar yakınında, üçüncü havalimanına şu kadar uzakta olacak. Yani Zaten hani bırakın arazilerin bu nedenle fiyatlarının katlanmasından yapılan evler, orada büyük, büyük, yapılan evler bile şu anda tanıtımlarının ilk maddesi 3. köprü 3. havalimanı. Ee, kanal İstanbul'un bir ara tanıtımlarını verdiler hatırlarsanız yani bir orası neydi asıl amacı Boğaz trafiğini rahatlatmak. Resmi hatırlayın Manhattan gibi bir resim sundular. Yani kanal manzaralı o villa zaman, evleri gibi. Kanal manzaralı vi villa evleri yani düşünün niyet en başından belli aslında. Biz bizim karşı olduğumuz şey bu yatırımlara karşı değiliz. Ben e, yıllardır orman fakültelerinden hocalarla konuşuyorum. Yola karşı değiller yani yol yapılabilir, köprü yapılabilir, havalandırma yapılabilir, ağaç da kesilebilir. Sorun bu değil. Sorun beraberinde getireceği yeni yük yani uydu kentlerden bahsediliyor. Bu aslında açıkça deklara de ediliyor yani o köprü köprü yolunu gideceği yerde yeni bir kent kurulacak. Hatırlarsınız yani Anadolu yakasında ve Avrupa yakasında birer mi ...kent kurulması Se planlanıyordu. seçim malzemesi bu, değil, kentere, yani, seçim programı... ...beyanlamalarında de vardı. Vecai bununla ilgili Cumhurbaşkanı... E, ...şöyle dedi yani... ...bir milyon fazla 500 bine indirildi. Yani nasıl bir kentsel planlamadır... ...nasıl bir şehircilik anlayışıdır... ...tek sözde bu bir plan birden... ...bir milyondan 500 bine indi. Şu andaki son durum bu. Yani Anadolu yakasına ve Avrupa yakasına kurulacak... E, ...uydu kentlerin yeni rakamı... ...yani orada nüfus yoğunluğu... ...bir milyon değil 500 bine inecek. Hiçbir inceleme var mı? Oh, hiçbir araştırma hiç var mı? Şey. Hiçbir destek odasının raporu var mı bununla ilgili? Yok. Tek bir söz duyduk burada. Yani durum, durum bundan ibaret. Hakikaten yani o korumu kullanmasını bilmeyen bir yeah. ee, zihniyetiyiz. Yani çok uzaklara bakmaya gerek yok. Nasıl yapılıyor bu işler? E, çok aşikar. Şu, bugün biz ekonomik, e, Mahir bahsetti. Ekonomik neye dayanıyor? Bir balon oluşturuldu. Evet bir balon oluşturuldu. Yani şunu yapmak Dünyanın en basit işi herhalde mevcut bir ormanlık arazi ver, oraya inşaatı kut ya da üç katlı bina yık, beş katlı, yedi katlı bina yap. Böyle yaratılan ekonomik modeli herhalde ki dünyanın çok zeki olmaya gerek yok. Buradan bir e, istihdam da oluşuyor, cari açık da kapanıyor. Ama dediği gibi bir balon, bir gün bu balon sönecek. Yani o zaman o zaman iş işten çok geçmiş olacak. Çok fazla geç olmadan, geriye dönüşü e, mümkün olmayacak şeylere yapılmadan buradan uyarılarımızı yapıyoruz aktivistler. E, kamuoyunun dikkatini çekmek istiyor. Bu insanları bu konuda bilgilendirmeye çalışıyoruz. Elimizden geldiğince. Evet. E, tabii işte başka ba mantıksızlıklar da var. Yani boğaz trafiğini hafifletmek için ikinci bir boğaz yapıp İstanbul'un e, merkezini e, bir adaya çevirmek de ayrı bir e, yaklaşım herhalde. Ya zaten onun ne denir, bir e, ekonomik, hemen, bir, yani. hemen bir hocanın kulağını çınlatayım yani e, Yıldız Teknik Üniversitesi U ulaştırma anabilim dalı başkanı yani Profesör Gerçek hayatını buna adamış bir insan yani raporu var e, taşıt taşıma da e, bu trafik yükünün yüzde iki olduğunu söyle yani dolayısıyla ne olacak Transit taşıma biraz rahatlayacak ama kent trafik ne bir çözüm olmayacak asla yani bununla ilgili yıllarını bunu işe vermiş bir sürü akademisyen var bunların söylediği Laflar var. Maalesef bunlara kulaklar tıkanıyor. Ee, görmezden geliniyor raporlar. Yani buna çözüm olmayacağı çok aşikar. Ama tabii yapılan burada bar bar onu söylüyoruz. Yapılan bir, e, sadece bir kötü projesi değil. Mesele 3-5 değil. Evet mesele e, yol evet. değil, rant değil. Rantın karşısında durmak kolay değil. E, büyük bir ekonomik karşısında durmak kolay değil. E, çok farklı paydaşlar duruyor bunun karşısında ama ee, onlar da çeşitli e, yaptırımlara, e, işte hapis cezasına, tazminat cezasına konuşmak, yazmak, sokağa çıkmak, bunu dile getirmek her zaman e, kolay olmuyor. E, ama topyekün günde bir mücadeleyi Türkiye'nin her yerinde, her noktasında, her vadisinde, e, her kentinde, işte her parkta e, sürekli bir tehdit altında insanlar yaşıyor, doğaları, yaşam alanları tehdit altında yaşıyor ve buna karşı da çok farklı dediğim gibi 7'den 70'ye insanlar yani bakıyorsun 80 yaşında birine de ya da ne bileyim bir gençte bir çocukta bu yapılaşmaya bu e, ekolojik tahribata karşı bir duruş gösteriyor. Biz de onların sesini olabildiğince buradan yansıtmaya çalışıyoruz. Eee işaret ediyor. Bugün de vaktimizin sonuna geldik. Serkan çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. İyi programımız. <gülüyor> <gülüyor> evet sen bugün Benim stüdyoda değilim. Bu konuda aydınlatabilirsek, bilgilendirebilirsek ee, bizim için ne mutlu. İnşallah bu, bu söylediklerimiz doğru yerlere, ben eminim tabii ki doğru yerlere gidiyordur. Evet. Ve ee, daha fazla mücadele etmek gerektiğini çıkarıyorum ben. Evet, kulakları mücadele çınlatmaya ve devam edeceğiz. Devam ederiz. Çünkü. Haftaya görüşmek üzere.